Pavlus'tan Galatyalılara Mektup Beşinci Bölüm Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Bakın, ben Pavlus size diyorum ki, sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum kutsal yasanın tümünü yerine getirmek zorundadır. Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler, Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz. Ama biz, aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini, ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Mesih İsa'da ne sünnetliliğin, ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır. İyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir. Azıcık maya bütün hamuru kabartır. Başka türlü düşünmeyeceğinize ilişkin Rabb size güvenim var. Ama aklınızı karıştıran kim olursa olsun cezasını çekecektir. Bana gelince kardeşler, eğer hala sünneti savunuyor olsaydım, ''Bugüne dek baskı görür müydüm ''Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı.'' ''Aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler.'' ''Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız.'' ''Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın.'' ''Birbirinize sevgiyle hizmet edin.'' ''Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir.'' ''Komşunu kendin gibi seveceksin.'' Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız, dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeyseniz, yasaya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar, Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Ruhun ürünü ise, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzuları ile birlikte çarmaha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım.